إنك كنت بنا بصيرا وأفوذ أمر إلا الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحترون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 وفرناك ربنا وإليك المصير اللهم اكفنا بما شئت اللهم إنا أعوذ من نار أبي من النار لا يمسها وقلبنا يخشع ومن نفسنا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أزلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بذعوا السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقولوا له كن فيكون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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسَالُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَاحِيمِ صدق الله العظيم وابلغنا رسوله نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 Şimdi okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin kelime manasını vereceğiz inşallah. Ve kalet dediler, el-Yehudu Yahudiler, leyset değildir, kim değildir? Nasara, Hristiyanlar değildir, ala şeyin bir şey üzere. Ve kalet dediler nasara Hristiyanlar da leyset Değildir Yahudu Yahudiler Aleşeyin bir şey üzere Yahudiler Hristiyanlara Dediler Hristiyanlar bir şey üzerine değil Hristiyanlar da Yahudilere Yahudiler bir şey üzerine değildir Ve hum halbuki onlar Yetlune okuyorlar El kitabe kitabı Kezalike işte böylece Kale söylediler El la ye'lemune Bilmeyenler de Mısla benzerini kovul onların sözlerinin benzerlerini bilmiyor nerede söylediler. Fakat Allah Allah hüküm verecektir. Ne zaman nerede beynehum aralarında. Ne zaman yeme günü hangi gün kıyamet kıyamet günü. Fimakânu fihyaktilifun ihtilafa düştükleri konuda. Bir de Yahudiler Hristiyanlar bir şey üzere değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzere değildir dediler. Halbuki onlar kitabı okuyorlar. Halbuki kendileri kitap sahibidirler. İşte böylece bilmeyenler de onların sözlerinin benzerlerini söylediler. Allah kıyamet günü ihtilafa düştükleri konular, konuda aralarında hüküm verecektir. 111-112-113 ayet-i kerimeleri bu Bakara suresinin. 113'ünden başlıyoruz. Bu ayet-i kerimeler Medine Yahudileri ile Necran Hristiyanları hakkında inmiştir. Şöyle ki Necran heyeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldiğinde Yahudi alimleri de onların yanına geldi. Birbirleriyle tar tartıştılar. Yahudiler siz din hususunda söz edilmeye değer bir şeye sahip değilsiniz dediler. Hz. İsa'ya ve İncil'e karşı kafir oldular. Hristiyanlar da onlara siz de din hususunda hiçbir şeye sahip değilsiniz deyip Hz. Musa Aleyhisselam'a ve Tevrat'a karşı kafir oldular. Bunun üzerine yüce Allah bu ayet kermeyi indirdi. Evet. Ve ve. Men kim olabilir ezleme daha zalim? Neden? Mimmen men'a alıkoyandan, neden alıkoyandan mesacide mescitlerini al kimin? Allah'ı Allah'ın mescitlerinden alıkoyandan. Daha zalim kim olabilir? En yuzkere anılmasından fiha içlerinde ismuhu onun adını, Allah'ın adını. Ve ve çalışandan fi harabiha onların harap olmasına çalışandan. Yani o mescitleri o yıkım haline getirmeye çalışandan. Ulaike işte onlar var ya makane lehum onlara başka bir şey yoktur. اَيَّدْ خُلُوهَا Oralara girmekten illa Başka خَاِفِينَ Korka Korka Yani onların oraya girme hakları yok. Çünkü onlar O mescitlere Allah'ın kullarını O mescitlere girmekten Allah'ı anmaktan alıkoyuyorlar. E o halde Onlar nedir? Onların o mescitlere Girmeye hakları yoktur. Girerlerse korka korka girerler. Lehum <gülüyor> Onlar için vardır Nerede vardır? Fi دُّنْيَا Dünyada Ne vardır? Hizyun, rezillik vardır. Ve onlar için yine vardır. Nerede? Fil ahireti, ahirette de azabun bir azap. Azimun çok büyük. Ve Allah'ın mescitlerini, içlerinde onun adının anılmasından alıkoyan, onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onlar var ya, onlara... Oralara, onlara, oralara korka korka girmekten başka bir şey yok. Onlar için dünyada rezillik vardır. Onlar için ahirette de çok büyük bir azap vardır. Bu ayetin lafzı genel olduğu için her ne zaman ve şekilde hangi mescitte olursa olsun onlarda ibadeti engelleyip maddi ve manevi harabiyetlerine sebep olanlar bu ayetin hükmü altına girerler. Kim olursa olsun. Ne ismi ne olursa olsun, grubu ne olursa olsun. Kendine hangi ismi koyarsa koysun. Velillahi Allah'ındır. Ne Allah'ındır el-meşriku doğuda ve'l-magribu batıda. Fe eynema bundan dolayı her tuvallu nereye yönelirseniz. Fe'semme oradadır vechu veci yönü. Kimin yönü? Allah'ı Allah'ın yönü. Oradadır. Çünkü her taraf onun. İnne şüphesiz Allah'a Allah, Allah Vasi'un vasidir Alimun alimdir Doğuda batıda Allah'ındır Bundan dolayı her nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır Şüphesiz Allah vasidir Rahmeti geniştir Alimdir her şeyi bilendir Amir İbni Rabia'dan rivayet ediliyor ki O şöyle anlatmış Karanlık bir gecede bir seferde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber idik. Kıblenin neresi olduğunu bilemedik de herkes kendi hal üzerine namaz kıldı. Sabah olunca durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verdik de Allah'ındır doğuda batıda nereye dönerseniz Allah'ın veci orasıdır ayetin hazır oldu. Bu ayetin nüzul sebebi bu sebepten ötürü. İşte ayetlerin nüzul sebepleriyle beraber anlayabildiğimiz takdirde o zaman Kur'anı daha çok yanlarsın. Vakalu bir de dediler, ne dediler? Ettaha de edindi, kim edindi? Allahu Allah edindi, haşa waleden çocuk. Ona dediler ki Allah çocuk edindi, haşa. Subhan'e o münezehdir bunlar. Bel بل bilakis lehu onundur, ma her ne varsa fi samawati, göklerde ne varsa, yerde. Kullun hepsi de lehu ona qanitun gönülden itaat edicidir. Bir de Allah haşa çocuk edindi dediler, o münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa onundur. Hepsi ona gönülden itaat edicidir. Bu ayet, Uzayr Allah'ın oğludur diyen Yahudiler, Mesih Allah'ın oğludur diyen Necran Hristiyanları, ve melekler Allah'ın kızlarıdır diyen Arap müşrikleri hakkında nazil olmuştur. Allah'a çocuk isnat ettikleri için. <gülüyor> Bediü burada Cenab-ı Hak hemen kendini tanıtıyor. Bediü örneksiz yaratandır. Neyi? Samavati gökleri Allah Celle Celal gökleri yaratırken hiçbir örneğe ihtiyaç duydu mu? Örneksiz yarattı. Daha, <gülüyor> vel ardi ve yeri ve iza gada hükmettiği zaman, neye? Emren bir işe. <gülüyor> <gülüyor> fe innema yakulu o mesela dilemek istediği bir şeye yakulu <gülüyor> der <gülüyor> lehu ona <gülüyor> kun ol der <gülüyor> fe <-yakun> o da hemen verir. Gökleri ve yeri yaratan örneksiz yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Bu bir emir yani işe kada kada da şeydeki mesela Kur'an'daki hükmettiği manasıdır. Kada yani hükmettiği zaman ona ol der. O da onu verir. Vakale Vakale bir de dediler اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenler Ne dediler? لَوْلَا Değil miydi yukellimuna Bizimle konuşmalı Kim? Allah'u Allah Allah bizimle konuşmalı Değil miydi? ev veya تَعْت۪ينَ Bize gelmeli Ayeten bir ayet Kezalike işte böylece Kale söylemişlerdi اَلَّذ۪ينَ قَبْلِهُم قَبْلِهُم قبلهم onlardan öncekilerde söylemişler. Misle kavlihim onların sözlerinin bir benzerini. Onlar da onlardan öncekiler de işte Allah bizimle konuşmalı değil miydi demişler. Onlar bunlar dedikleri gibi onlar önlerinden öncekiler de aynısını söylemişler. Misle kavlihim onların sözlerinin benzerini. Teşabüh birbirine benzediği kulubuhum kalpleri. Onlar neyse onlardan öncekilerin kalpleri de aynıdır birbirine benzedi. Kat beyenna. kat beyenna. Oysa biz iyice açıklamışızdır neyi? El ayati ayetleri li bir topluluk için açıklamışız. Hangi topluluk? Yuqinun kesin kesin olarak inanan bir topluluk. Bilmeyenlerden Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi? Kur'an'dan daha, Kur daha büyük bir ayet. Yani ayet derken mucize, işaret. Onlardan öncekiler de işte böyle, böylece onların sözlerinin benzerini söylemişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Oysa biz kesin olarak inanan bir topluluk için ayetleri iyice açıklamışızdır. Bu ayetin nüzul sebebine gelince, İbn Abbas, naklet, Abbas'tan naklediliyor Yahudi Rafi İbni Huzeyme veya Hureymile. Resulullah Aleyhisselat Vesselam Efendimize eğer söylediğin gibi Allah katında gönderilmiş bir elçi isen, o seni gönderen Allah'a söyle, gelip bizimle konuşsun. Konuştuğun kelamını duyalım demişti. Bunun üzerine Allahü Teala bu ayeti indirdi. La <gülüyor> habla. Ya. Hz. Musa'ya söyledi söylediler? İnna şüphesiz biz Erselnake seni gönderdik Ne ile? Bilhakkı Hakk ile, gerçek ile Beşiren hem müjdeleyici Ve neziren hem de Korkutucu olmak üzere Vela tus'elu Sen sorulmazsın Neden? An-eshab-el-cahim Cehennem halkından sorulmazsın Şüphesiz biz seni hem müjdeleyici hem korkutucu olmak üzere hak ile gönderdik. Sen cehennem halkında sorulmazsın. i̇bn Abbas ve Muhammed i̇bn Kab el-Kurazi derler ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Keşke bir bile bilsem babam ve annem ne yaptılar, ne yapıyorlar dediği zaman, kafirlerin hallerini sormaktan, muhakkak biz seni, hak olarak müjdeleyici ayetiyle men edildi. Bunu sorarken. Bunu mesela keşke dediğinden. Taberideki de rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu temennisini üç kere söylediği ancak ayet ile bundan men edilince bir daha ömrünün sonuna kadar ana ve babasını hiç zikretmediği kaydedilmiş. İmahetlilikleri için Evet. Mesela o. Bütün mesela o. Evet, şimdi Akaid'den Geçen hafta demiştim Allahü Teala'nın sıfatlarını ispat için Aklı ve mantıki delillerle Buyurun baba Bu Bakara suresinin 113. Bir dakika E, 113'ten 119'a kadar. Tabi kısa meal bu tefsir değil. Bu kısa bir meal. Biraz da efendim işte e, nüzul sebeplerinde. Bu tefsiri tefsire yönelirsek şu yapmış olduğunuz 3 mesela ayeti e, belki e, yani dersimiz ona etmez. Bu kısa bir meal olarak geçildi. Onun tefsirine bakarsınız. Daha farklı bir bilgiye sahip olursunuz inşallah. Evet, şimdi e, Allahü u Teala'nın sıfatlarını ispat için akli ve mantıki deliller. Akayt bilginleri Allahü Teala'nın sıfatlarını ispat hususunda bazı akli ve mantıki delillere dayanırlar. Biz de deriz ki şüphesiz bu güzel bir şeydir. Çünkü insanın aklı tanımanın esasıdır ve teklifin dönüş yeridir. Zira akıl olmayan kişiyi yaptıklarından Allah katında sorumlu değildir. Değil mi? Bir insanın aklı yoksa o sorumlu olamaz. Yani zaten bir insanın mükellef olabilmesi için akıl gerekir. Bütün ibadetlerde. Namazda olsun, hacda olsun, zekatta olsun her şey hepsinden yani. Deliye hiçbir şey farz değildir yani. Şimdi namaz kılmayanlara ya sen deli misin dersen adam hemen dikilir önüne. Oruç tutmayanlara sen deli misin dersen hemen dikir. Çünkü akıllara farzdır bu. Delilere bunu farz değil. Kafirlere farz değil. Müslümanlara farzdır. Ta ki bir kimsenin nefsinde batıl ve şüphe eserlerinden bir iz kalmaz. Allahü Teala'nın varlığı ve kendisi için mutlak kemal sıfatların ispatı, ispat hususunda hiçbir delile ve burhana muhtaç olmayan bildiği hükümler arasında olmuştur. O sıfatların varlığı hususunda ancak kalbi büyük bir hastalığın merkezi olan kimse delil talep eder, ona delil de fayda vermez. Hüccet de bir menfaat sağlamaz. Bununla beraber bir fayda temin eder. Diye icmali ve tavsili bazı delilleri zikredeceğiz. Şimdi deriz ki. Bu şey aklıma bir şey, şey. Konu gelmişken aklıma bir şey geldi. i̇mam Gazali Hazretleri gittiği bir beldede. Binlerce delillerle Allah'ın varlığını ispat etmiş. O beldede efendim. Çok zahide bir kadın, Rabiatr-ı Adeliyye de diyorlar, başkasına başkasına diyorlar. Çok yani alime bir kadın da varmış. Diyorlarmış ki ona, demişler işte bak falan yere böyle böyle i̇mam Gazali diye bir zat gelmiş. Allah'ın efendim sıfatlarını bin bir delillerle sıfat, e, ispatlıyor. E, i̇spatlasın diyor, demek ki onun bin bir şüphesi var ki ispatlıyor. Yani ispatla benim Allah'ın deli, varlığının delilleri ispatla ihtiyaçıyor ki zaten varlığın delili kendisidir diyor. Tabi bu e, bir şey olan şaz bir görüştür. Yani mesela genellik kapsamayan bir şeydir. Ama yani tabi ki mesela münkirlere karşı da bunun bilinmesi, cevap verilmesi gerekiyor. Birinci delil. Şu varlık alemi bütün şaşmaz idaresi ve azametiyle kendisinin yaratanın yüceliğini ve kemalini mevcudiyetine delalet eder değil mi? Bu varlık alemindeki mesela diyelim bunun idaresi kim yapıyor? Mutlaka bir şeyi idare eden eden bir yönetici vardır. Düşünün siz bir masa kendi kendine ol, olmasını akıl kabul eder mi? İlla ki bir masa bir ustaya ihtiyaç var. E demek ki kainatı yaratan, onu idare eden, onun azameti, mevcudiyetini dalalet eder. İkinci delil, bir şey kendisinde bulunmayan onu başkasına veremez. Mesela zenginlik sıfatı Allah'ta da vardır, insanlarda da vardır. Kim vermiş o zenginlik sıfatını? insanlara? Allah vermiştir. Çünkü Allah'ta var olduğu için vermiştir. Allah'ta olan zenginlik sıfatı bitmez, tükenmez bir zenginlik sıfatına mahsustur. Ama kullardaki zenginlik biter, bitebilir, tükenebilir. Şu varlık aleminin mücidi, icat edicisi yani bütün kemal sıfatlarıyla mutasif olmadığı zaman onun sıfatlarının bir eseri olan mahlukatındaki şu sıfatlar nasıl olabilir, değil mi? Onun sıfatı olmazsa bu mahlukatta, yaratılan insanlarda o sıfat olabilir mi? Mesela göz görme vardır. Allah Allah Celle Celal'ın görme fiili de var. Ama onun görme fiili sınırsız. Kulun görme fiili sınırlı. Mesela efendim duyma fiili var. Kulun görme fiili duyma fiili mesela sınırlı. Allah'ın duyma fiili sınırsız. Vs. Yani. Evet. Üçüncü delil. Bir bu delil şu yaratıcının ancak bir olduğuna mahsustur. Yani o yaratıcı kimdir? Ancak bir tanedir. Şimdi siz bir mahalleye mahallede iki tane muhtarın idaresine verirseniz bir mahalleyi o mahalle karışık olur. Karma karışık olur. O kendi tarafta, mesela o muhtar kendi tarafını çeker, öbür muhtar kendi tarafını çeker. Bir devleti iki tane başbakana teslim ederseniz yine hakeza. İki Cumhurbaşkanı teslim ederseniz yine hakeza. Yani şeyler, misaller çoktur. O asla ta taadüt etmez. Çünkü yaratıcının birden fazla olması fesadı, muhalefeti ve zorbalığı davet eder. Değil mi? Birden fazla oldu mu muhalefet çıkar ortaya. Bilasa azamet ve kibriya sahibi bir uluhiyetin haline asla layık değildir. Yine bunun gibi müteaddit ilahların yani farklı farklı birbirine tasarruf etmekle istiklal verilseydi diğerlerinin sıfatı atıl hareketsiz hale hale gelirdi. Eğer hepsi müşterek hareket etselerdi onların her birinin bazı sıfatları atıl kalırdı. Hareketsiz kalırdı. Uluhiyetin sıfatlarının tatili ise, onu ortada kaldırması ise, onun azamet ve cemal, celaline münafi ve aykırı olur. Öyleyse elbette tek bir ilah olması zaruridir. Ondan başka ilah asla yoktur. Evet. İşte bunlar, yaratıcının varlığı ve sıfatlarının ispatı üzerine mantıklı delillerden birkaç örnektir. Mesela mantıki deliller, birkaç örnek bunlardır. Kim tam olarak anlamayı murat ederse ona daha uzun açıklama gerekir çünkü şüphesiz ki ilahi buyruk saf nefislerin Fıtratında merkezleşmiştir. Salim akıl sahiplerinin derinlikleriyle karşılaşmıştır. Allah kime nur vermişse kime nur vermemişse artık onun için bir ışık yoktur. Cenab-ı Hak birinin önünde bir nuru kaldırırsa ışığı ne de alabilir. Nur Suresi ayet 40. Kul iradesini İyiye kullanırsa şüphesiz ki Allahu Teala onu yaratır, kötüye kullanırsa onu da yaratır. İrade mesela irade-i hani insanın elindedir ya. O iradeyi iyi yola kullanırsa Allah Allah onu muvaffak ettirir, kötü yola kullansa da muvaffak ettirir. Siz kalksanız iradenizi kötü bir mesela muamele için mesela efendim ortaya koysanız, deseniz ki biz efendim işte şu mahallede, efendim, gazino açacağız. Orada her bir mahallenin her bir köşesine 3-5 tane gazino açacağız. Bu iradeyi ortaya koyar, devam ederseniz onu mutlaka başarırsınız. Ama hayır yollarda mesela bir hayır yol için çalışırsanız, mes mescid için mesela efendim ilim talebe mesela talebe için efendim hayra götüren yollar için çalışırsanız iradenizi o yönüyle kullandığınız takdirde o yönüyle de muvaffak olursunuz. Evet. Fakat buna kötüye kullanırsa onu yaratır fakat bir rızası yoktur. Yani mesela diyelim ki iyiye kullanırsa Allah bunu mesela yaratır ama kötüye kullanırsa rızası olmadığı halde yaratır. Sen sen istiyorsun o da yaratıyor. O kulların kulları asla zulmedici değildir. İnsanların pek çoğunun cevap bulmaktan aciz kaldıkları bir soru. Tehlike ve vesveseyi gidermek hiç gidermek. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan varit olan bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular İnsanlar birbirlerine Allah varlıkları yarattı Allah'ı kim yarattı diyecek kadar ileri gidiyorlar ve soru soruyorlar Kim böyle bir şeyle karşılaşırsa ben Allah'a iman ettim desin Amen tu billahi ben Allah'a iman ettim yani adam mesela şey yapıyor ya taşkınlık ediyor şunu şu yarattı bunu bu yarattı Allah'ı kim yarattı Haş bu sefer kim böyle bir şeyle karşılaşırsa ben Allah'a iman ettim desin. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. İmam Münziri der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisinin zahiri manası şudur. O onlara vesveseden yüz çevirmek. Hiçbir istidial ve görüş ileri sürmek sizin şüphe ve tereddütü defetmeleri emretmiştir. Defetmelerini. Yani mesela o öyle söyledi diye, yani artık o ileri söyledikler, sürdükleri şeylerdi tamamen o vesveseden yüz çevirerek onları ortada kaldırmak için bunu söylemek gerekir diyor. Defetmek lazım. Böyle bir düşüncenin batıl olduğu belirtilmiştir Hadisten şöyle bir mana da çıkarılarak denilebilir Gerçekten vesvese iki kısımdır Birinci kısma gelince bu kişileri nefsinden kararlaştırmıştır Devamlı değildir Mesela bazen insanın nefsinde kötü şeyler duygular meydana gelebilir O mesela duyguyu Allah'a sığınarak ortada kaldırabilir Şirkten ortaya çıkmıştır bir şey de şirkten ortaya çıkar. Böyle istikrar eden vesveselere gelince onlara onları şüpheler toplamıştır. Şirkten olan şey de şüphe, şüphe toplamıştır onu. Ee, şüpheler, evet böyle şüpheler ondan yüz çevirmekle de kişi kendisini yaratana kayıtsız şartsız teslim olmakla defedebilir Burada da hiçbir delil ve bürhana hacet yoktur. İstikrar eden vesvesecilere gelince onları şüphe toplamıştır. Şüphe ediyor adam. Allah Allah. A acaba. Haşa. O şüphe kendisine devam edebilir. İşte biz onlara bu hususu bir misal ile açıklamayı... E ...bu e onların zihinden de silinmesi mantıksız ve delilsiz mümkün değildir. Mesela diyelim ki öyle bir durum olduğu zaman... ...mantık ve delile ihtiyaç var. Ancak delil getirmek suretiyle def edilebilir. Doğrusu Allah bilir Celle Celaluhu. Şu sorunun esasında bir hata olsa bile... Gerçekte biz Allahü Teala'nın zatı hakkında araştırma yapmakla emredilmedik. Değil mi? Haşa. Biz kimiz ki onun zatı hakkında ara araştırma yapabiliriz ki? Çünkü kendi nefsinin hakikatını bile anlamak ve idrak etmekten aciz kalan kısa ve basit aklımız elbette bütün kainatın yaratıcısı ve sahibi olan Allahü Teala'nın zatının hakikatini idrak etmekten aciz kalacaktır. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah hakkında hatırına ne gelirse Allah ondan başkadır buyurmuşlardır. Yani hatırına ne getirirse ondan başkadır. Çünkü akıl onu idrak edemez. Mesela zihin onu tasavvur edemez. Uluhiyetin, zat, zatıyla, Şifa Uluhiyetin zatıyla ilgili olan ilk kapı bile kendisine kapalıdır, açılmayacak. Yani kesinlikle böyle buna meydan verilmemeli. İstikrar eden evet açılmayacaktır. Yine de bilmeliyiz ki, yine de bilmeliyiz ki bazı insanların nefislerinde bir şüphe zahir olur ve o şüphe kendisine devam edebilir. İşte biz onlara bu hususu bir misal ile açıklamayı isteriz inşallah bu sayede gönül ve vicdanları rahatlatır. Biz şunu söyleriz masada bir kitabı bıraktığın sonra odadan çıktığın ve az bir müddet sonra geri döndüğün zaman bıraktığın masadan kitabın alındığını ve dolaba konulduğunu görürsen bunun üzerine sen kitabı dolaba koyan bir şahsın olduğuna tamamen inanırsın. Çünkü sen şu kitabın bazı sıfatlarını bilirsin ki Gerçekten o kendi kendine bir yerden diğer bir yere intikal edemez Şimdi şu noktayı hatırında tut ve benimle beraber ikinci noktaya geç Değil mi? Mesela kitabı koyuyorsun gidiyorsun Gelmişsin kitap oraya konulmuş E şimdi kitap kendi kendine oraya konulmadığı halde Demek ki onu koyan biri var Evet Şu mahlukat varlık alemi hadistir yani sonradan yaratılmıştır. Biz bu tabiatın sıfatlarını biliriz ki muhakkak o bizzat kendi kendine icat edemez. Bilakis bir mücide ihtiyacı vardır. Değil mi? Hiç her bir icat bir mücide ihtiyacı var. Yani onu icat edeceğim, eden birine ihtiyacı vardır. İşte biz tanıdık ki onun mücidi ve yaratıcısı ancak noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah-u Teala'dır. Uluhiyetin kemali de bu olunca kendisinden başka bir hiçbir ilah, ilaha muhtaç olmaması iktiza eder. Şu paragrafın yanına geçen iki noktayı koyduğun zaman senin için bu mesele açıklığa kavuşmuş olur. Beşer, aklı, acizdir. Böyle derin mezulara mevzulara da çıkmaza girmekten ve tehlikeye düşmekten şüphesiz ki o mahlukatına son derece acıyandır. Rahmet ve merhamet eden, eden ve rahim olan odur. Evet. İşte sana Avrupalı bilginlerin allah Teala'nın varlığı hakkındaki sözleri ve onun kemal ile ilgili ikrarlardan birkaç örnek Allah bizi ve seni tefrike ulaştıran muvaffak yegane, yegane velimiz ve mevlamızdır. Allah'ın varlığını ve sıfatlarını ispat hususu hususunda tabiatı bilgilerin sözleri ve görüşleri onu da inşallah bir dahaki haftada onu okuyacağız. Evet. Şimdi yine imanla ilgili kadere imanıyla ilgili bir e, bir şiir okuyacağım. Kaderde ha kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Başlık bu. Kaderde hayır ve şer Allah'tan gelir. İman ile teslimiyet baştan gelir. Kaderini tayin eden Allah her şeyi bilir, hayır Allah'tandır, şer ise kuldan gelir. Değil mi? Allah hiçbir zaman şeri getirmez, kul onu istediği için gelir. Hayra sen yolcu ol, şerre olma vasıta. Yaptığın kötülüklerden Allah'tan kasıt arama. Bu kaderdir deyip kenara çekilip yatma, vesveseye kapılıp kendini şeytana satma. Hayır ve şer yolunu kitabında beyan etmiş Her şey tamamen apaçık ayağın ve beyan etmiş Misaller vererek gözler önüne sermiş Uzak durun o melun iblisten onu hep Allah yermiş Kaza ve musibetlerin çoğu yaptığın günahtandır Hayır sana gelmişse bil ki Allah'tandır Günahın bir çoğunda çoğu da affetmiş o bağışlayandır bu fikirlerin temeli ilahi kelam Kur'an'dadır İçki içip de o benim kaderimdir deyip savunma Çıplak gezip ruhuş yapmak için soyunma Kumara, faize, rüşvete, zinaya, hırsızlığa kapılma Bunlar benim kaderimdir deyip kadere bağlama Bu pislikler uğruna kaybettiğin şeylere ağlama Kader seni bu şerden men eder sakın aldanma Bilmeden haşa Allahu Teala'yı yalanlama. Bu sayılanlar şerrin kaynağıdır. Bil de aldanma. Kader deyip yuttururlar. Sakın ola ki aldanma. Kaderde ne yazıldıysa mutlaka gelir başa. Cüzi iradeyi Allah vermiştir sana. İradeni hayra kullan girme günaha. Enerjini hayırlı işlerde sarfet koş sen felaha. Kötülüklerle beraber Allah'ın huzuruna gitme yüzü kara. Kötü hareketin yüzünden leke gelir Müslümanlara. Kötülükten vazgeç daha gitmeden mezara. Evet bu da Akait ile ilgili bir şiirdi. Şimdi edebül lisana Lisan'da kaldık. Geçen 131. hadiste kalmıştık. İbni i Nüceh'den Mücahit radiyallahu teala an diyor ki Her gıybetçiye ve yüze karşı eğlenene veyl olsun. Veylul likulli humezetillümeze. Ayetler. Ayetinde ki humeze kelimesini insanlara huzurlarında hakaret eden ve onlarla alay eden kimsedir. Tabi her alay eden de bu kapsamın içindedir. Lümeze ise gıybetlerini ederek etlerini yiyenlerdir diye tefsir etmiştir. Allah'ım ümmeti bizi affeylesin inşallah. Ve bin Münebihten Zülkarneyn aleyhisselam bazı ümmetlere dedi ki, sözünüzün birliğini ve yolunuzun doğruluğunun sebebi nedir? Dediler ki, hile yapmadığınız... Ve birbirimizin gıybetini etmediğimiz için böyleyiz. Bakın, sözünüzün birliği ve yolunuzun doğruluğun sebebi nedir? Hile yapmadığımız ve birbirimizin gıybetini etmediğimiz için böyleyiz. Hile olan bir yerde, gıybet olan bir yerde fesat vardır. Karışıklık vardır. Kays bin Ebi Hazım'dan Amr bin El Asa, radiyallahu teala anhu da bir leşin yanında geçince arkadaşlarına dedi ki Allah'a yemin olsun ki birinizin şunun etinden doyuncaya kadar yemesi Müslüman bir kimsenin gıybetini ederek etini yemesinden daha hayırlıdır. Daha iyidir. Kab el gıybet ameli yok eder. Katade radiyallahu teala anhu'dan bize kabir azabının üç sebebi ile olacağı anlatıldı. Üçte biri idrar sıçrantılarında sakınmaktan, Üçte biri gıybetten, Üçte, üçte biri laf taşımaktan. Ne garip bir şeydi. Tehak radiyallahu teala anhudan birbirinizi ayıplamayın. Hucurat 11 ayetindeki lems kelimesi nemime laf taşımaktır. i̇bn Abbas radıyallahu teala anhuma dedi ki arkadaşının ayıplarını anlatmak istediğin zaman kendi ayıplarını hatırla. Biz dök babam dökebildiğin kadar ama hiç kendine dönüp bakmaz kimse. Ben şu ayıbım var diyemez. Kendini hiç sorgulamaz. Hasebu, kable la tuhasebu. Sorgulanın, Allah sizi sorguya çekmeden önce. Yezid bin el-Asam'dan Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle derken işittim. Birinizin kardeşinin gözündeki kılı görür, fakat kendi gözündeki kıranı unutur. Yani mesela bizim normal Türkçe'de mertek diyelim. Adam kendi gözündeki efendim kılı görmez. E, kendi e, gözündeki merteği görmez. Ama senin gözündeki kılı görür. Ya. Biriniz kardeşinizin gözündeki kılı görür. Fakat kendi gözündeki kıranı gör, unutur. Kiranı. Kiran yani o işte mertek. Memlekette şey, şeyleri örtüyorlar ya bu mesela topraktan örtülmüş şeyleri mertek diyoruz biz ona, keran diyoruz işte buna benzeyen yani kocaman böyle yuvarlak tomurcuk diyelim, tomurcuk ağacı yani birisinin gözünde tomurcuk var onu görmüyor ama diğerinin efendim bir kılını görüyor Salih Enmüzeni'den Selman radıyallahu anh dedi ki Ebu Derda radiyallahu anh şöyle yazdı, sana Allah'a zikretmeni tavsiye ederim Zira o devadır. Ve seni insanları zikretmekten ederim Zira bu hastalıktır. Üstad zaman Hazretleri öyle diyor. Gıybet diyor alçak insanların işidir diyor. Alçak insanların en alçak silahıdır diyor. Yüzüne yapamadığını arkasına sahip durur. Efendim bu da alçak insanların iş, yaptığı iştir diyor. Onun için Selman radıyallahu anh diyor Ebu Derda Ebu Derda radıyallahu anh şöyle yazdı. Sana Allah'a zikretmeni tavsiye ederim zira o devadır. Ve seni insanları zikretmekten nehyederim zira o hastalıktır. Ya. Maalesef bu hastalığa bu ümmet o kadar bir kapılmış ki yani artık ne bileyim Sanki mesela birilerini diyelim kötülemek adeta cebini dolduracak, onu göklere uçuracak, havalara uçuracak, mevki verilecek, rütbesi artacak, malı mülkü artacak gibi böyle bir efendim insanlar arasında bu hastalık oluşmuş. Avn bin Abdullah dedi ki bir kimsenin kendi ayıplarından gafil kalacağı bir gaflet hali dışında, insanların ayıplarıyla meşgul olmaktan kurtulacağını zannetmiyor. Yani kişi, bu meşgulden, mesela meşgulden kurtulmak için evvela kendi, efendim, ayıplarını görmeli ki, diğer insanların ayıplarını dök, dökmesin ortaya. Bekir bin Abdullah el Muzeniden diyor ki, birisi kendi ayıbını unutmuş olduğu halde, İnsanların ayıplarıyla meşgulken Görürseniz Bilin ki o bir mekre Allah'ın imtihan tuzağına uğra uğramıştır Allahu akbar Ne garip bir şey be cık cık cık. Birisi kendi ayıbını unutmuş olduğu halde insanların ayıplarıyla Meşgulken görürseniz Bilin ki o bir mekre Yani Allah'ın imtihan tuzağına uğramıştır Tuzağa girmiştir Hani tuzak Kurarsınız bir mesela kuşu bir işte fareyi bir şey tak diye ku şey yaptığı zaman o şeyi yakalar. İşte kişi de diyor böyle bir durumda meşgul diyor Allah'ın tuzağına yakalanmıştır. tuzana uğramıştır. El nef bin Kays dedi ki birisi benim yanımda kalktığında onu kötülüğünden bahsetmem. Birisi benim yanımda kalktığında onun kötülüğünden bahsetmem. El Asmi, Asmai babasını naklediyor. El Ahnef bin Kays'ın yanında birisinden bahsedilince dedi ki onu bırakın rızkını yesin. Zaten eceli ona doğru gelmekte. <gülüyor> birisinden bahsedilince dedi ki onu bırakın rızkını yesin. Okey, o rız rız ona, ona, ona nasip olmuştur. Zaten eceli ona doğru götürmekte. Bir an, mesela kıyametin kopuşunda zaten öyle deniliyor kişi ev yapmakla uğraşacak. bine yapmakla uğraşacak. Bir meş meşguliyetle uğraşacak. Daha elindeki iş, daha mesela diyelim bir ipi çekecek duvar örmeye o ip ipi çekmeden kıyamet kopacak. Böyle bir hal. Yani ansızın insanların hazırlıklı olmadığı bir anda. İşte böyle bir şey de diyor ya kiş, bir kişinin yanında birisinden bahsedilince dedi ki onu bırakın rızkını yesin. Zaten eceli ona doğru onu ona doğru gelmekte. Hasan el Basri Radiyalan dedi ki: "Ey Ademoğlu, oğlu, kardeşinin gözündeki çapağı görürsün fakat kendi gözündeki kıymığı görmezsin." Zaten aslında insan insanların olgunlaşma alameti bunlar değil mi? Eğer bir insan mesela bu bahsedilen, tavsiye edilen bu hadislerde geçen efendim şeyleri uygularsa Kimsenin kimseyle bir problemi olmaz ki Kimse kimseyi kötülemez Kimse kimseyi yermez Kimse kimseyi laf götürmez laf getirmez Kimse kimseyi ayıplamaz Ya Gıybetin izahı Ebu Hureyre radıyallahu an dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Gıybet nedir bilir misiniz Dediler ki Allah ve Resulü bilir Buyur, Buyurdu ki Kardeşini hoşlanmadığı Bir şeyle zikretmendir Gecen bir yerde böyle bir şey şey oldu. Mesela bir birisi bir soru sormuştu. Demem yani şimdi mesela biz desek işte falan adam işte şöyle boyludur filan adam işte şöyledir işte falan adam topal yürüyor filan adam şöyledir. Bu da gıybet olur mu? Tabii ki gaybetdir. Kardeşinin şimdi hoşlanmadığı bir şeyle zikretmektir. Mesela diyelim ki sen adam yanındadır. Sen adama dedin ki, ya baksana sen ne biçim yürüyorsun? Ya adam hoşuna gider mi? Gitmez. E onun arkasında da bu adam ne biçim yürüyor dediğin zaman yine öyledir. O da gıybettir. Eğer kardeşini, söylenen şey eğer kardeşinde varsa buyurdu. Yani mesela dediğin şey eğer kardeşinde varsa buyurdu. Eğer kardeşinde olan şeyi söylersen bu gıybettir. Şayet onda olmayan şeyi de söylersen iftira etmiş olursun. Hatta mesela sahabiler o kadar dikkat ederlerdi ki Abdullah İbni Mektum mesela iki gözü ama birisiydi. Ona kör ama dahi diyemiyordular yani. Ancak mesela diyelim mesela birisi sana bir, birini soruyor. Diyelim ki işte adam topaldır. Sen de onun toparlığınla anlatmak istemiyorsun. Ya adam der ki böyle böyle birisi var sen mesela he, biraz böyle bir sakala böyle topal yürüyen bir kardeş böyle bir acaba onu mu kastetti? Yani tarif yoluyla bu bile sakıncaya götürüyor. Yani o kişi belki izzeti nefsine dokunuyor diye. Buna bir sakınca yok ki buna günah girmez yani en azından. Allah'ım bizleri affet ya Rabbi. Evet. Amir bin Şuayb bin Muhammed bin Abdullah el-Hicazib. Babasından ve dedesinden Naklediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Birisine bahsedilirken Becereksizdir dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunun üzerine buyurdu ki Kardeşinizin gıybetini ettiniz Dediler Dediler ki biz onda olan şeyi söyledik Buyurdu ki onda olan şeyi Söylediğiniz zaman Onda olan şeyi söylediğinizde gıybet etmiş oldunuz. Şayet söylediğiniz şey onda yoksa bu da iftiradır. Ya. Herkes şöyle bir elini şakakına alsın. Bakalım ben ne yapıyorum, ne içiyorum, Durumum nedir? Ya. Ebu Zeyfe'den Ayşe anamız bir kadından bahsederken onun boyu kısa dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gıybetini yaptım, buyurdu. <gülüyor> Biz de alay ediyoruz, bırak işte böyledir, şöyledir. Gülüyoruz, kahkaha atıyoruz, zevkleniyoruz, keyifleniyoruz, birini güldürüyoruz. Sinan bin Selemeden ben Ömer radıyallahu anh'un yanındayken ona gıybetten soruldu. Dedi ki, kişide mevcut olan vasfı söylemen gıybetti. Olmayan şeyi söylemen de buhtan, iftiradır. Avn bin Abdullah dedi ki bir kimseyi kendisinde mevcut olan bir şeyle hoşlanmayacağı şekilde zikredersen gıybet, onda olmayan şeyle zikredersen ona buhtan etmiş yani iftira etmiş olursun. Bir hadist okuyalım inşallah. Burada kalıyoruz. İbn Mesud radıyallahu anh dedi ki gıybet kardeşini onda bulunduğu bildiğin şeyi zikretmendir. Eğer söylediğin vasıf onda yoksa bu iftiradır. Evet 150. hadiste kaldık. Hatırımızda olsun. Unutursak hat hatırlatırsınız inşallah. Edebü lisan 150. hadiste kaldık. 151. bilince başlayacağız. Evet. Şimdi ana çizgileriyle İslam fıkhına geldik. abdestin mekruhlarında kalmıştık. Mezheplere göre şey abdestin mekruhu, namazın mekruhları, abdestin mekruhları dedim. Namazın mekruhlarında kalmıştık. Mezheplere göre namazın mekruhları. Cumhur'a göre kerahat tenzihidir. Yani mekruh. Mekruh denen kerahattır. Hanefilere göre bu kerahatta ya tenzihi ki bu evla olanı terk etmektir ya da tahrimidir. Yani tenzihi mekruh helala daha yakındır. Tahrimi mekruh harama daha yakındır. Hanefiler diyorlar ki yani mekruhlar nedir? Cumhur, cumhur diyor mekruhlar kerahat tenzihidir yani. Yani mekruh diyor tenzihidir yani. Mesela şeye daha yakındır diyor. Yani efendim sevaba daha yakındır. Hanefiler de diyorlar ki bu kerahat ya tenzihidir ki bu evla olanı terk etmektir. Yani evla olan şeyi terk ettiğin için ya tahrimidir o da haramdır. Mutlak olarak mekruh denilince anlaşılan budur. Tahrimi mekruh şer'an subutu zannı bir delil ile yasaklanan ve haramlıktan vazgeçirecek bir delil bulunmayan şeydir. Eğer haramlıktan vazgeçirecek delil bulunursa bu mekruh tenzihi olur. Kuvvetli bir sünneti terk etmek ta tahrimen mekruhtur. Kuşluk namazı gibi kuvvetli olmayan bir sünneti terk etmek ise tenzihen mekruhtur. Mesela e, öyle ikindi namazının ilk dört sün rekat sünneti gibi bu bunu terk etmek tenzihen mekruhtur. Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti çünkü bunlar müekked sünnetler değil. Ama müekket kuvvetli sünnetleri terk etmek tahrimen mekruhtur. Bu da harama götürür insanı. Evet. Müstehap veya mendubu terk etmek ise evlayı terk etmektir. Fakirlere göre namazı mekruh bir şekilde kılan kimsenin vakti varsa bu namazı yeniden kılması müstehaptır. Yani mekruhla beraber kılmışsa bu namazı yeniden kılması daha sevaptır diyor. Bir, namazda mekruh olan şeyler aşağıdaki hususlarda hususlar namazda mekruhtur. Bir, hanefilere göre. Namazın, vaciplerinden birini kasten terk etmek. Mesela nedir o vaciplerden örneğin? Bir tanesi işte teşeğüd, mesela tahiyyatı okumak. Onlardan birini kasten terk etmek mekruhtur. Mesela Fatiha'yı, mesela Fatiha da Hanefilerde e, vaciptir, efendim. Şafiilerde rükündür, diğer mezheplerde de rükündür. Fatiha'nın olmadığı yerde namaz olmaz. Mesela Fatiha'yı ve Fatiha'dan sonra bir süreyi okumayı okumayı terk etmek veya gizli okunan namazlardan açıktan okumak. Şahanefilerde bu vacip olduğu için açıktan okunan namazlarda gizli okumak gibi bir vacibi terk ederek kılınan namaz sahiptir. Fakat yeniden kılması vaciptir. Namazı yerindedir, sahih olur ama yeniden kılması da vaciptir. Hanefilere göre rükuya gitmek, rukudan kalkmak isteyince elleri kaldırmak mekruhtur. Halbuki diğer mezheplerde de sünnettir. Efendim sahi olan görüşe göre böyle yapılırsa namaz fasit olmaz. Yani böyle yaptığı zaman namaz fesada uğramaz. Yani bozulmaz. Fasit demek bozulma. İki, namazın sünnetlerinden birini bilerek terk etmek. Mesela subhaneke veya teveccüh duasını, efendim, işte... Terk etmek, yahut ruku ve secdedeki tesbihleri terk etmek veya tesmih ve tahmidleri terk etmek veya rukuda başı kaldırmak veya alçaltmak veya iki el ayak parmaklarını kıblede çevirmek gibi bu sayılanlar üzerinde ittifak vardır. Yani bunlardan herhangi birini yapmak mekruhtur. Evet. Üç malikilere göre farz namazlarda Fatiha'dan ve süreden önce teavuz yani avuzu ve besmele çekmek bu malikilere göre mekruhtur. Yine malikilere göre Fatiha ve süreden sonra veya okuyuş arasında dua etmek mekruhtur. Beş, ikinci rekatta, birinci rekatta göre uzun okumak. Mesela nasıl diyelim ki örneğin birinci rekatta efendim inna e'teyne okuyup ikinci rekatta tebbeti okumak gibi. Tebbet, mesela inna attayna tebbetten daha mesela kısadır. Ee, i̇nna attayna daha kısadır. Ama ne yapar? Mesela diyelim ki elem okur, inna attayna arkasında okur. Yani okuduğu, ilk okuduğu namazdaki efendim, e, ilk rekattaki okuduğu daha uzun olmamalı. İkincisi, yani birincisi daha uzun olmalı, ikincisi daha kısa olmalı. Yani ikinci rekat birincinden uzun olmamalı. Evet. Evet. Altı, bir rekatta bir surenin tekrarlanması veya farzlarda iki rekatta aynı surenin tekrarlanması. Nafile namazlarda bunu yapmak, Hanefilere göre mekruh değildir. Hanbelilere göre iki rekatta aynı surenin tekrarlanması mekruh değildir. Yedi, Kur'an tertibinin tersine kıraatın mekruh olduğu hususunda ittifak vardır. Kur'an tertibinin tersine. Mesela Nasıl? Şimdi Kur'an tertibi Fatihadan başlıyor efendim, Kulağızı bir binastan bitiyor. Bu tertip süresi. Bir de uzun süresi var. İkrabı s'mirab bir keden başlıyor. Bazıları müdesir süresi de demiştir mesela ilk tertip diye diğerlerde olmuştur. Fakat mesela efendim e, İkrabı s'mirab bir keden başlıyor efendim. E, şimdi diyelim o e, tertip süresinde tertibin tersine mesela Önce kulu okuyup sonra inatı okumak. Bu tertip ters, tertibin tersi nedir? Ne yapar? Önce inatı sonra kulu valla. Yani bu tertibi takip etmek gerekiyor. Bu Bunu takip edilmediği takdirde nedir? Bu da efendim mekruhtur. Ve bu mekruhluğun hususunda ittifak var yani bütün ulemalar. Yani e, herhangi birisi mesela yok mekruh değildir dememiştir. Sekiz malikiler ile diğerlerine göre ruku ve secdede kıraatte bulunmak veya rukuda iken surenin okuyuşunu tamamlamak, efendim Fatiha'nın okuyuşunu rukuda tamamlamak namazı iptal edicidir. Çünkü Fatiha'yı okumak farzdır. Bakın, Hanefiler bunu yapmanın tahrimen mekruh olduğu görüşündedirler. Çünkü onlara göre Fatiha'yı okumak farz değildir. Namaz kılarken, dokuz, namaz kılarken kişinin eli aracılığıyla elbise, beden ve sakallarıyla oynaması elini ağzına koyması veya gerek olmaksızın burun deliklerini kapatması da mekruhtur. Bazı mezheplere göre değildir. Hanefilere göre buradaki mekruhluk tahrimi me me me mekruhluğudur. Yani harama yakındır. Hanbelilere göre namazda ihtiyaç sebebiyle amelik kalil az iş yapmakta bir beyis yoktur. Mesela diyelim ki sakal karşında sakal kaşınmakta bir beyis yoktur diyorlar onlar. Ama ham, ha, Hanefilerde mekruhtur. Şafilerde de mekruhtur. Mesela farz bir namazda bir erkeğin çocuğunu yüklemesi gibi. Diyelim ki efendim farz bir namazda çocuğunu alır omuzuna. Bunda, bunda da mesela yani herhangi bir sıkıntı yok. Yani sırtına da alabilir. Bunun dayandığı delil Ebu Katade'de Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettikleri hadistir. Hazreti Ayşe kapıyı çaldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken yürüyüp ona kapıyı açtı. Ben bunu çocuklara ilk bir kere anlattım çok şaşmıştılar. Tabii e, şimdi ilmin tamamını okumak lazım. Yani şimdi <gülüyor> bunu yani bir insan namazdayken nasıl gidip mesela kapıyı açabilir? O mesela kıbleden yönünü çevirmeden yürüyerek gider. Gene aynen o şekil e, gelir, namazını kılar. Yani bu hikaye sebebiyle ameli galil olur amelek galil olduğu için bunda bir sıkıntı yok. Ama bazı mezheplerde sıkıntı var. Kapı arkadaysa o zaman kapı arkadaysa namaz bozulur. O zaman yine aynı aynı yine. Tabii aynı şey yani. Aynı şekil. He, aynı şekil dönmeden. evet. Efendim ondan sonra Hz. Ayşe kapı aç. Hz. Ayşe kapıyı çaldı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken ona kapıyı açtı. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Namazdayken iki siyah düşmanın yılan ile akrebin öldürmesini emretmiştir. Namazda olduğun zaman baktın ki mesela efendim yılan veya akrep varsa onu öldürebilirsin. Kişi namazdayken akrebi görünce ona doğru adımlarını atar, takunya veya ayakkabısını alıp onu öldürür ve takunya veya ayakkabısını yine yerine koyar. Bunu yapmakta ittifakla kerahatsiz olarak caizdir. Bütün ulema bunu kerahatsiz caiz olduğunu görmüşler yani. On parmakları birbirlerine geçirerek geçirmek, elleri böğür üzerine koymak. Şöyle. Mesela böğür üzerine. Böyle de mesela mekruhtur. Aynı zamanda Yahudilere de benzeme de var. Şöyle mesela böğür şurası. Yani mesela, mesela bazen yani bu böğür bir bir manada da böyle şey kibirlilik alameti olduğu için bunlar Yahudilere de benzeme noktası da var burada. İşte namazda da bunu yapmak yine efendim e, mekruh Bunları yapmanın mekruh olduğu hususunda da ittifak vardır diyor. Buna da ittifak var. Gözleri nam 11, gözleri namaz esnasında kapamak bundaki kerahat kerahat ittifakla tenzihidir. Yani e, bu mesela ittifakla yani tahrimen mekruh değil tenzihen mekruhtur. Kapamamak gerekir yani. Kapandığı takdirde tahrimen mekruha girmiyor, tenzihen mekruha giriyor. 11 gözleri namaz esnasında evet 12 önemli bir ihtiyaç olmaksızın namazda sağa sola bakmak. Ayaklar bir kıbleye doğru durduğu müddet bütün beden ile dönülse de bu bunu yapmak mekruhtur. Eğer ayakları kıbleden dönerse namaz batıl olur. Bu Malikilerin görüşüdür. Hanefilere göre namazın namaz kılan kişinin namazda sadece boynu ile yani yüzünün tamamı veya bir kısmıyla, veya gözüyle sağa sola dönmesi tenzihen mekruhtur. Mütemet görüşe, yani itimat edilen görüşe, göğsün kıbleden çevrilmesi ise namaz fasit olur. Namaz bozulur. Fakat bir kimse eğer göz ucu ile boynunu çevirmeden sağa sola bakar, bu mekruh değildir. Göz ucu ile mesela namazdadır ama şöyle bakıyor mesela, bakmaması gerekiyor ama yani e, bu şekil, mesela Boynunu sağa sonra çevirmeden o mekruh olmuyor. Evet şurada saatimizin durumu bakalım. Saatimiz de doldu. Burada bakayım konumuz bitiyor mu? Bitiyorsa bitirelim bitmiyorsa bir dahaki derse alalım. Biraz var evet. Hanefileri okuduk biraz da arada diğer mezheplerde şey oldu. Şimdi Allah nasip ederse inşallah... Bir dahaki dersimizde Şafi'lere e, göre Hanbelilere göre, Malikilere göre Onları okuyacağız inşallah Evet burada e, Soracağımız, ilave yapacağımız Bir şey varsa bu sefer Bunlara geçelim inşallah Ondan sonra Bu ihtiyaç tamamlandıktan sonra e, Ondan sonra kapatalım Buyur Var mı bir ihtiyaç? Bir Soru var mı? Kafaya takılan. Ha? Sorun var mı? Biz soraya soracağım bir soru var mı? Ben en soru soracağım. Pek. Hadi bakayım. En soru soracakmış Muhammed Şamil Efendim Sorusu olan ilave yapacak olan. Buyurun. Buyurun. Sen Efendi. Yok mu? Pek. Muhammed Şamil sorun varsa yavrum gel sorunu sor. Mevzuyu kapatıyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Ha? Tüm süre, tüm süreler aynıdır. İşte em tereden de başladı. nerede başlarsan yani başladığın sürenin Aynen mesela o tertip sırası. Elen tereden ne gel, sonra ne geliyor? Lila fi Qurayiş. Lila fi Qurayiş'ten sonra ne geliyor? İşte efendim hangisi geliyor? Arayte alledi. Arayte alledi sonra ne geliyor? İniatine geliyor. Yani o sıraya göre, tertibe göre. Bütün olarak yine aynıdır. Mesela diyelim ki, mesela Bakara Suresi'nde başladınız, Bakara Suresi'ni bitirecek değilsiniz. Bir kısmı orada oku okursanız diye süreye geçebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. İle tamamlamanız şart değildir yani. O şey değil. Yani şimdi o zaman o zaman zaten biz şuna mükellefiz. Biz mesela bildiğimiz sureyi namazda okuyup mesela onun tertiplerini bilmekle mükellefiz. Mesela diğer surelerde mi mükellef değiliz? Yani bir insanın zaten efendim o mesela namazda ona yeteri kadar kafi gelebilecek tertibi bilirse yeter yani. Bu yetiyor yani. Bildiğin, Bildiğin canım. tertip. Bildiğin tertip hocam. Bilmeden tertip. Tertip Şimdi nüzul sırası. Buyurun. Nüzul sırası ve tertip sırası var. Evet. Şu an Kur'an-ı Kerim'de kitaplaşmış halinde e, tertip sırası vardı. Evet. Bu tertip sırası neye göre yapılmıştır yani? Asıl tertip nüzul değil midir? Yok. Şimdi e, bu tertip, mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Sellem'e vahi geldiği zaman, mesela farklı farklı zaman ve zeminlerde meydana gelmiştir. E, dolayısıyla buna bir tertip gerekirdi. Yani şimdi mesela bazen nuzul ayetinde diyelim ki bir surede 3-5 ayet inerken bazen de o, o mesela süre zaman mesela efendim e, belirli bir zaman geçer. Başka mesela süreler inerdi. O mesela süre başka şekilde başka bir sebebe binaen tamamlanırdı. E, dolayısıyla bunun üzerine mesela sahabe mesela ittifak ederek efendim Allah Resulü'nün Allah Resulü hayatta olduğu müddetçe bu mesela Kur'an nüsha haline getirilmedi. Çünkü mesela her an mesela vahyin geleceği kanaati vardı. Ondan sonra ne zaman vahi kesildi? Ne zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz vefat etti? Hazreti Ebubekir döneminde bir tertiplenme yapıldı. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ömer döneminde bu tertiplemeler sahabenin ittifakıyla meydana geldi. Şimdi o tertiplemelerin yanında da nüzul sebebi mesela nüzul nüzule göre bir mesela tertibe göre bir mesela Kur'an'ın şeyi vardır. Yani tertibe yani belirle, belirli bir üsül üzere Mes diyelim mesela bir iki diye mesela biz şu anda okuduğumuz tertip üzeredir. Yani nüzul üzere okumuyoruz. Nüzül üzere okusa, o, okuma yani bir aşağı yukarı hemen hemen İslam ümmetinin efendim ittifak ettiği bir noktada bir noktadır yani bu tertip usulü. Bunun yanında mesela efendim nüzul e, şeyi de bilip mesela ona göre de yapmakta hiçbir sakınca yoktur. Mesela diyelim ki efendim nüzul sebebi e, mesela nüzul e, sebebine göre nüzule mesela göre tertibi bilirse nüzule göre de okuyabilir. Sıkıntı yok yani. O da bir tertiptir yani. Peki hocam ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelirken e, sureler yani mesela diyelim ki Fatiha Suresi ya da işte e, Tebareke bu Suresi'nin ayetleri peş peşine mi gelmiş? Yani arada mesela bir işte Tebareke'den gelmiş bir de Amme Suresi'nden bir ayet gelmiş sonra tekrar öyle mi olmuş? Nasıl olmuş bu Şimdi ayetler? Ayetler şöyle. Mesela... E... Mesela Fatiha Suresi Kur'an-ı Kur Kerim'in ilk Suresidir bu. Mesela tertip sırasında ilk suresidir. Müddessir sonra, Suresinden sonra diyor inmiştir. 7 ayettir. Şimdi e, Efendim Bununla beraber Mesela efendim Bu e, ardında Mesela efendim Bakara Suresi Bu da Medine'de mesela Medine'de nazil olmuş bir suredir. Efendim, onun da Kur'an-ı Azimüşşan'ın en uzun suresi olarak geçiyor. Mesela ardından Ali İmran suresi geliyor. Ani Ali İmran suresi de Medine'de nazil olmuştur. Bak mesela farklı farklı dikkat dikkat buyurursanız. Nisa suresi gelmiştir. Şimdi bu sureler Mekki ve Medeni olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Mekki sureler Mekke'de inmiş surelerin adını alır. Medeni sureler Medine'de inmiş surelerin adını alır. Mesela efendim e, Nisa suresi de yine medeni surelerdendir. Bu Mekki sureler genelde imanı, düşünceye, efendim işte tefekküre, ilme, davet yolunda gelen mesela eee Tevhide yönelik, efendim bu şekil mesela inmiştir. Medeni de ahkemi oluşturan ayetler. Mesela zinanın haram kılınışı, fuhuşiyatın halam kılınışı, içkinin haram kılınışı buna benzeyen. Mesela Maide suresi. Efendim. Maide suresi de mesela o da. Yine e, Kur'an-ı Kerim'in 5. surelerinden olup Medeni surelerdendir. Medine'de inmiştir o da. En'am suresi. Mesela şimdi tabi bunu teker teker sıkıntılıdır. Zaman alıyor. Mesela En'am suresi bu da Mekki bir suredir yani. Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi olup Mekki bir suredir. Esasında bunları şey yaparken şöyle Kur'an'ı mesela tertip sırasıyla nüzul sırasıyla Mekki midir, medeni midir? Bak bu şey, kelime, meali, bu sizde yoksa alın isterseniz bunu. Bu mesela çok ıı, güzel malumat veriyor. Mesela bak diyor ki Mekke'de bir defada nazil olmuştur ancak 91, 92, 93 ve 150, 1, 150, 150 2, 153 ayetlerin medeni, Medine'de indiği rivayet edilir. Bak hepsi orada inmekle beraber şu ayetler de orada inmiştir. Yani Mesela bir kısım Mek Mekke'de inerken bazı ayetler de Medine'de inmiştir. Sürenin bütünü 165 ayet bakın 3052 kelime 12.240 harften ibarettir. Mesela bu şu şey alırsanız bu o, kelime meali bunu sizde yoksa alın. Ee, nüzul sebepli kelime meali. Mesela bak şuradan diziliş Sırasına göre Mesela birinci sure Bizim okuduğumuz Fatiha suresi Efendim birinci surede Tertip iken nüzul sırasına göre beşinci sure sürede, Beşinci sıradadır Beşinci suredir yani Fatiha dizilişi, Konularına göre, mi konularına göre Tabi Mesela Bakara suresi ikinci e, sureyken tertip sırasında nüzul sırasında 87. suredir. Hmm. Mesela Ali İmran suresi üçüncü sureyken nüzul sırasında 89. suredir. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yani medeni. he. Mekki medeni diye mesela farklı farklı bir şekilde yani he. Buyur, hocam. buyur. Bu sure isimlerini ve ayetlerini sure adı altına toplama İşi mı yapılmış? Tabi yok bunlar e, yap, e, o zaman da olmuş da mesela şimdi diyelim ki Efendim, bakın bakın şimdi misal verelim mesela şurada Fatiha suresi mesela. Fatiha ne demek istemiş mesela? Bakın Fatiha nedir yani? Açılacak şeylerin başı. Feteha. Mesela Feteha'dan geliyor. Feteha açmak demektir. Açtı. Fethetti. Yolları açtı. Ülkeyi fethetti. Ülke, ülke, ülkenin yollarını açtı. Feth, Fatiha açılacak şeylerin başı. Açılacak yer demektir. Mukabili hatimedir. Sondur. Mukabili yani sonlandırmadır. Bu sureye allah Teala kelamın başında bulunduğu yahut namazda ilk okunan süre veya tümüyle inen süre olarak Fatiha Suresi denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Tevrat'ta da İncil'de de Ummul Kur'an Kur'an'ın anası olan Fatiha suresi gibi gibisini indirmemiştir. Ki Essebi'ül Mesani'dir. Yani bu mesela yedi kere tekrarlanan suredir. Yüce Allah buyuruyor ki o benim ile kulum arasında ikiye pay edilmiştir. Kulum'a istediği verilecektir. Şimdi mesela Bakara suresi o da farklıdır. Mesela yani her sure kendi şeyinde mesela o surenin konumuyla ilgili meseleyinin ismini almıştır. Mesela bakara sığırdır hani sığır manasındadır. Niye mesela şimdi, hani, şimdi birisi kalkıp desek işte bakara sığır, sığır süresi veya inek süresi demek yanlıştır. Neden bakara denilmiş? Mesela inek boğazlamadan, sığır boğazlamadan İsrailoğullarına bu verilen emirden ötürü bahsedilen bu emrin gereği olarak... ...o Bakara suresi de o ismi al, almıştır. Peki, bu ismi kim veriyor hocam? Kim veriyor? Bu ismi işte... ...mesela iniş sırasında Cebrail aleyhisselamın... ...mesela efendim vahiy üzere... ...bu bu süredir, şu şu süredir... ...mesela vahiy ile bildirilmiştir. Tabii, Sahabe de bunu... De. ...tabii ki bunlar hepsi vahiydir. Tamam. Sahabe de bunu ittifakla... ...işte şu şurayı buraya koyalım, bu, bu süreyi şuraya koyalım... ...bunu buraya koyalım... ...ondan sonra nüzul yani, sebebi. Suriler isimler bu ayette... Tabii. ...bu diye vahiy Heh. olarak Tabii Tabii ki evet... Anlaşıldı mı baba? Tamam. Evet. Başka sorumuz var mı? Muhammed Şamil. Buyur babacığım. Şimdi ee, namazda bazen oluyor işte dört kez namazı üç kez kılıp da selam verdiğin oluyor. Sonradan birisinin uyarmasıyla veya da kendin fark ediyorsun. Üç rekat ya da unutuyorsun. Güzel. Uğutarak. Burada ee, uygun olan. Hani o namaz geçerli midir? mı tamamen kılmak lazım, yoksa sadece unutulan rekatımı kılmak lazım. Bir de bazen işte orada size söylediğiniz e, hanefilerde Fatih'i okumak şey ama e, vacip ama bazen işte e, terk edilip geçiriyor. Bazen de mesela tahayyata o, oturmayı unutuyorsun. Öyle ben veya da aklına gelmiyor mesela dört rekat kılıyorsun ama de tahayyata oturduğun aklına gelmiyor. O, o meseleler var O, o durumlarda e, ya, Tahiyyata oturmak vacip midir? Vacip O zaman seyir secesiyle telafi edilir telafi mi? Bu çözülü de diğerleri Hı, Diğer Evet Şimdi e, Mesela diyelim ki Bir namazı kılarken işte 4 rekat kılmanız gerekirken 3 rekatta da kıldınız, selam verdiniz Cemaatın ve işte imamsınız. Cemaatın uyarısı üzere konuşmadan kaldığınız yerde devam edebilirsiniz. Konuştuğunuz takdirde namazınız bozulur yeniden kılarsınız. Konuşmadan mesela efendim diyelim ki veya siz namazı kıldı kılıyot kıldınız. Tek başınasınız. Tek başına kılarken namazı kıldınız, selam verdiniz. Ya ben bir rekat ay, eksik kılmıştım hiç konuşmadan onun kılar efendim e, kalkar kalkarsınız ayağa onun efendim işte Fatihasını efendim işte Zamm süresi okunacaksa onu mesela hangi rekatı unutmuşsanız mesela ilk ilk mesela süre okunan rekatımız yoksa e, son rekatlar mı diye Hangisini kaldıysanız kaldığınız yerde onu okursunuz, oturursunuz, ta hayatını okur, selamını verirsiniz. Bu bu evvel ardında bir sev 2 kere e, secdeye vararak sev secdesini yapar. Bu telafi edilmiş olur. Selam, ee, verilmiş, olsa bile, Selam, verilmiş, olsa bile, Selam verilmiş olsa bile. Konuşmadan, konuşmadan konuştuğu takdirde e, efendim şey yapabilir. Mesela bunun çok şeyleri var, teferruatları var. Mesela diyelim ki siz şimdi kalktınız. İşte, i̇şte fıkıh çok güzel bir e, ilimdir yani. Mesela namaz kılıyorsunuz, namazda burnunuz kanadı. Bakın dikkat buyurun, burnunuz kanadı. E, o esnada namazınız bozulmuştur. Aslında hiç konuşmadan kalkıp burnunuzu tutar, giderseniz, adresinizi ta tamamlar gelirseniz konuşmadan, kaldığınız yerde kaldığınız namazı kılabilirsiniz. koştuğunuz takdirde bozulur. biliyor muyum? Abdestiniz, abdesti bozacak kan misal verdin bozacak herhangi bir şey hasıl oldu konuşmadan gidip abdestinizi alır gelir namazınızı tamamlayabilirsiniz bu da var yani giymişken... e tabi hazır giymişken onu da tamamlarım dersin yani ee, şimdi <gülüyor> tabi alınır Tabi tabi tabi alınır. O, onda bir şey hiçbir sıkıntı yok. Yani şey olarak işte dediğim şekilde konuşmadan. Yani o konuşma hasıl olmadan e, efendim geldiği yerde devam eder. Ama konuşulduğu ama gelir yeniden kılar yani. Mesela şimdi e, diyelim işte Fatiha ve şeyde olsun işte te teşebbüde olsun tahiyat okumakta olsun bunu işte buyurduğunuz gibi seyf sezreçtiyle telafi edilir. Bunu Ömer Nasuh'u bilmen ee, rahmetullahi Teala Aleyh onu e, İslam ilmi halinde güzel bir şekilde açıklamıştır. O mesela seyif secdesi nasıl yapılır diye e, seyif secdesi mesela e, iki secde yapıldıktan sonra oturulur tahiyat okunur, salavat yine okunur efendim ardından selam verilir diye onu o şekilde tarif etmiştir. Yani iki seyif secdesi de kafi gelir. Tabi o da öyle ta tarif etmiştir. O da o ihtiyat o görüşte doğrudur yani. Evet, Mahmut Şamil sen şimdi soracağın soruyu sor baba. Hepimize Ad Adem oğlu yarattı hani şeyleri anlattı Adem oğlu yarattığına ya göre neden herkes İslam olmuyor? Hepimiz Adem oğlu yaratıldığı halde niye herkes İslam olmuyor? Şimdi Allahü Teala efendim e insanları yaratırken Hepsi İslam fıtratı üzerine yaratıldı. Hepsi İslam olarak yaratıldı. Tamam mı? Yani her doğan çocuk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim, İslam fıtratı üzerine doğar, İslam olur yani Müslüman olarak doğar. Onları Yahudi yapan, onları Hristiyan yapan, onları Müşrik yapan anne ve babalarıdır. Onun için mesela eğer ki o kişiyi efendim akıl bulu çağına erdiği takdirde İslam yolunu seçerse Müslümandır. Müslümanlık devam yolunu devam ettiği takdirde cennetlik olur. İslam yolunu terk ederse efendim Allah'a şirk koşarsa Allah'ın emirlerini çiğnerse cehennemlik olur. O da efendim kafirlerden olur. Cehennem yolunu tutar. O açıdan yani Müslümanlar şimdi e, Müslümanlar da kafirler de herkes Ademoğlunun, Adem oğlunun, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır yeryüzünde ilk mesela kan dökülen Adem Aleyhisselam Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Kabil hasetçi bir kardeşti hasedinden dolayı kardeşine haset etti, kardeşine efendim Aferin haset ettiğinden dolayı kalktı kardeşine kafasına kardeşine şeytan onun kafasına koydu dedi ki kardeşini öldür kardeşini öldür haset etti haset etti çekememezlik yaptı efendim çekememezlik yaptı yaptı yaptı kıskandı kıskandı kıskandı ondan sonra şeytan ona git kardeşini öldür dedi öldür dedi, öldür dedi öldür dedi öldür dedi öldüreyim mi öldüreyim mi öldüreyim mi öldüreyim mi öldüreyim mi öldüreyim mi dedi ondan sonra sonra da şeytana uydu kalktı kardeşine gitti dedi ki seni öldüreceğim. Habil dedi ki sen beni öldürürsen ben seni efendim sana karşı elimi kaldırmayacağım. Allah'a karşı isyankar olmayacağım. Sen de efendim ebediyen zarara uğrayanlardan olup cehenneme yuvalanırsın. Tuttu kardeşini öldürdü. Kardeşini öldürürken bir karga ge Şimdi pişman oldu. Eyvah dedi. Kardeşimi öldürdüm Bak kıskançlık, hasetlik kardeşim bak. Kardeşi kardeşe öldürttürdü. Kıyamete kadar bu öldürülen kardeşin kanını ne kadar yeryüzünde efendim şey dökülürse kan dökülürse Adam Aleyhisselam oğlu Kabil'in o günaha otaktır. Çünkü o yeryüzüne ilk kan dökmeyi o icat etti, o yaptı. Ondan sonra kardeşini öldürürken eyvah kardeşim dedi, eyvah kardeşim dedi, eyvah kardeşim dedi. Muhammed Şamil'e göre mesela muhabbet ediyoruz. Eyvah kardeşim dedi, pişman oldu. Ne yapacak şimdi? Şaşırdı, dondu, kaldı, çırpındı, sağa koştu, sola koştu, afalandı, deli oldu, bir şey yaptı, bir şey yapacak yapamadı. Cık, ne yapayım, ha, ne edeyim dedi, <gülüyor> <böyle teşir gülüyor> ne edeyim dedi, baktı bir şey yapacak durumu yok, Allah bir karga gönderdi. Bir karga yer eşti, efendim, işte e, ona mesela işte böyle yeri eşilecek, işte böyle gömülüme böyle olur diyecek şekilde ona tarif ettim. Elini kafasına şöyle vurdu. Ah kafam dedi. Ah kafam. Ben kardeşimi öldürdüm. Şimdi bir karga kadar benim aklım yok. Bak bu karga bana kardeşimin nasıl gömülmesi, gömülmesini bana öğretiyor diye. Ondan sonra hayflandı. Üzüldü. Gam çekti. Kederlendi ama efendim onu o günahtan o kurtaramadı ve böylece o da efendim orada o gün iki tane grup meydana geldi. Hak grubu, batıl grubu. Yani Allah'a giden grup, zulme giden grup. İki kardeş bak, iki kardeş bir şey iki yolu açtılar. Biri Allah'a giden yolu açtılar, biri de şeytana giden yolu açtılar. Kabil Allah'a ve şeyt e, Kabil e, şeytana giden yolu açarak cehenneme cehennem yolunu açtı. İnsanlara katil olmayı öğretti. Habil ise sabretti, cennet yolunu açtı. Efendim o da zulme uğrayanlardan oldu. Şimdi burada iki tane kutup meydana geldi hak kutbu ile batıl kutbu yani hak grubu ile batıl grubu kıyamete kadar bu iki grup çarpışacak. Biri kabul, kabil grubundan olup zalim olacaklar, biri de habil grubundan olup mazlum olacaklar. Bu her ikisi de kıyamete kadar bu iki grup devam edecektir. Allah bizleri efendim Habil Habil'in gittiği yolda, cennete giden yolda el, yol, yolda gidenlerden eylesin. Kabil'in açtığı zulme, açtığı kötülüklerde bizi dahil etmesin, bizi ondan uzak tutsun. Tamam mı baba? Peki, senin soracak bir şeyin var mı kızım? Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in ve ala ve ashabihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Cafer abi, bir emriniz var mıydı? Yok hocam. Estağfurullah. Peki. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد الرحمن, الرحمن abi bir, bir, bir, bir, bir, bir.